Let's take it on. Merhaba ben. Bugün e, iş hayatında lezbiyen, biseksüel, trans bir birey olmak üzerine biraz kafayı yoracağız. Bası e, atıyorum. Narcan'ı yakala. <gülüyor> Hop ben de. Pınar ben. Merhabalar, hoş geldiniz. Eda ee, ben de. <gülüyor> hoş, merhabalar. Bugün bu kadarız. Şimdilik en azından. Çoğalmak dileğiyle diyoruz da millet galiba biraz <gülüyor> sezonu açtığı için artık pek tercih edilmiyoruz. Kırılıyoruz, alınıyoruz. Neyse biraz dert yakınarak başladık. <gülüyor> ee, en son atölyemizde, e, biz olarak yaptığımız atölyede e, biraz bu konuyu konuştuk. Hani bu konu üzerine çok fazla kafa yormadığımızı fark ettik bu zamana kadar. Ki her gün hepimizin birebir yaşadığı sıkıntılar bunlar gün içerisindeki iş hayatı ne yazık ki hayatımızın çok büyük bir kısmını kapsıyor çalışanlar için her gün yaşadıkları çalışma adayları için de henüz öğrenci olanlar için de açıkçası stres yaratan bir durum bu bir takım kaygılar yaratan işte bir durum. Olduğu için biraz kafa yoralım neler yapabiliriz ya da insanlar neler yaşıyor e, açıklar mı değiller mi değillerse neden değiller açıklarsa bunu nasıl başardılar ki ne yazık ki e, az bir kısım bunu başaranlar arasında. Bugün de işte biraz bunun üzerine konuşalım dedik atölyeden de feyiz olarak. Bize ayrıca e, iş hayatında yaşadığınız deneyimleri paylaşırsanız ya da ınıza gelen soruları sorarsanız biraz daha e, sağlıklı ilerleriz gibi geliyor. Çünkü açıkçası en azından ben nasıl gidecek, neyi anlatsak, ne kadar iyi bir vesaire falan falan kafamda şu an oturmuyor. Ya evet şu an biraz galiba deneyimler üzerinden <gülüyor> evet. ilerleyeceğiz. Çünkü şey aslında ...Diren yan da çok ikna <gülüyor> etmeye çalıştım <gülüyor> yerine gelmesi için ama biraz yoğun Diren... E, Hani işin yasal boyutun, hmm, avukat hmm. olduğu için yasal boyutun hakkında da bize bilgiler verir diye. Ama şöyle bir şey var, sorularınız varsa sorun, ben yukalar getiririm, <gülüyor> direnit çıkmadan. Direnciğim soru gelmiş ama yardımcı olmayacak mısın diye ee, o zaman dahil olur. Ama biraz acil edin, şahit sorularınız varsa diyoruz ve... Ya şimdi işin hukuki, hukuki boyutunu falan konuşmaya başlayacaksak direkt zaten mobbing geliyor aklıma ve şey en ağır konudan başlamayalım mı? Bu, ya da başlayalım mı? Onu bilemedim sadece. Yani biraz e, bence bir parça kendi deneyimleri mesela mevcut hallerimizden bahsedip hmm. ısınarak konuyu biraz oraya getirmek sanki daha faydalı diye. Soru gelirse bir ben dalırız oraya e, diye Bak. düşünüyorum. E, mesela bunları tam anlat. Şu, şu, <gülüyor> şu an hepimiz e, öğrenciliği bitirmiş. <gülüyor> ne yazık ki bitirmiş. Öbürleri geride bırakmış. Gerçi her an öğrenci olunabilir. Öğrencilik çok esnek bir kavram da. Evet. Yani kastettiğim şey bir şekilde iş hayatına atılmış. işte o saçmalıkları yaşamış e, insanlarız. O yüzden bir mesaj gelmiş de bir anda ona bakmıyor. <gülüyor> o yüzden başlayalım Sizin bugün yavaştan. çok desteğinize ihtiyacımız var. <gülüyor> Yan yana yürütelim programını. Evet, <gülüyor> Kafamız karışık. Eda. <gülüyor> Benim aklıma hemen şey geldi aslında eteroseksel yani evlenen çalışanların olayı e, hakkı var <gülüyor> mesela mesela yani. ben böyle bazen o kadar bunalıyorsun, alıyorsun o kadar böyle strese giriyorsun hani gerçekten izne gidenlere böyle bakıyorsun böyle hani imrenerek hmm. hani ayrıca o, o hakkı'nın olmaması bence kötü bir şey ve yani bunu e, işte homofobik bir yerden yani zaten Heteroseksis bir dünyada yani şöyle daha doğrusu iki lezbiyenin ya da iki geyin işte ya da iki biseksüel insanın evlenmesine zaten izin verilmediği için yani hemcinslerin doğal olarak sen o hakkı hiçbir zaman elde edemiyorsun. Mesela hani bekar bir işte insan olarak zaten elde edemiyorsun hani mesela balayı hakkından bahsettiğimiz için böyle söylüyorum. Ama ben zaten evlensem bile mesela yıllık iznimden ücretli olarak izne ayrılmak zorundayım. Hani insanlara çünkü ben evleniyorum işte bir kadınla ve Roma'da mesela diye atamayacağım yani hani bunu söylesem bile iyi bize ne burada bizi bağlayan bir şey yok sen o zaman kendin izin alacaksın işte ücretli izne çıkacaksın vesaire diyecekler öyle değil mi? Evet muhtemelen yani aslında ya ben de eve çıktım sevgilimle hani gerçekten bir evlilik getirdiği hı hı. bütün aslında sorumlulukları yani ev bulmak evi taşımak ev, evle ilgili yani bir sürü şey hani ben de hak ediyorum bence. Yani bu Aha, anlatabiliyor muyum? Çünkü o da bir, bir bir yoruluyorsun yani. Ama sadece taşınma izni kullanabiliyorsun. Ama tabii evlenmeden birlikte yaşayan heteroseksüel çiftler için de aynı şey geçer. Hı -hı. Hı -hı. Ya bunun birçok faktörü var dediğiniz gibi. Hani birincisi zaten sistem size evlendirmeye yönelik. Hani heteroseksüel bir ilişki içerisinde bile olsanız zaten evlenmeyi reddediyorsanız ötekisiniz. Bir de eşinsel bir birliktelik yaşıyorsanız ötekinin ötekisiniz yani bu şey gibi hani limitin limitin böyle gidiyor sonsuza kadar falan böyle şey yani hani sistem her yerden sıkıştırıyor sizi bunu en çok yapabildiği alanlarda işte iş hayatı işte kamusal alanlar hani sizi daha iyi gözetleyip hakimiyet kurabileceği bir yaptırım uygulayabileceği çünkü çünkü para kazanmak için çalışıyoruz. Çünkü o para olmadan ne yazık ki birçoğumuz hayatını idame ettiremiyor ve bir takım kurallara uyuyor ya da uyuyormuş gibi görünmek zorunda kalıyor. İşte bu muşlar yüzünden de mesela açılamıyoruz işte iş yerinde. Neden? Herhangi bir, işte senin az önce bahsettiğin gibi mobbinge maruz kalmam için herhangi bir işte beni demorize edecek, oradan soğutacak, ayrılmama neden olacak bir şeye maruz olmamamız için e, neredeyse e, çoğumuz Açın, açılmıyoruz yani iş, iş yerinde, iş hayatında bilinmesini istemiyoruz yani. Hani benim aklımda da e, bizden bile böyle bir anda pat diye bir sürü örnekte gelmiyor açıkçası yani iş hayatında açık. Yani Yok daha çok çok frene, çok az evet. Frene çok az. Ya yani çünkü bilmiyoruz. işte dediğim gibi hani şey e, ya yönetim yani şirket işte ya da çalıştığın kurumun yönetimi ya iş arkadaşların hani e, toplu bir ya homofobi, homofobiye karşı toplu bir hani orada bir tepki yok ya saçmalamayın homofobik olamayız diye yani sanki böyle yüz kişi var ve sadece bir tanesi homofobik değil ya patronun homofobik ya müdürün homofobik ya işte ekip arkadaşın homofobik hatta çoğunlukla hepsi homofobik belki bir tanesi friendly falan hani doğal olarak şimdi orada kalkıp sen açılsan kocaman bir dünyayla baş etmeye çalışacaksın açılamıyorsun ve kendiniz yani kimliğini saklamak zorunda kalıyorsun ki düşününce aynı şey e, atıyorum yani diyelim ki bu ülkede böyle bir şey olmasaydı yani homofobi olmasaydı tabii ki gittiğin yerde açılırdın ve orada bir kişi eğer homofobikse onunla uğraşılırdı ama bunu yönetim yapardı mesela yani biraz daha yererşik ya orada hı hı. işte e, yani patron homofobikse patron transfobikse işte Kalkıp da çalışanların zaten bir araya gelip Beklemez. de hayır homofobik olamazsınız, homofobik böyle bir şey işte bilmem ne diye onu eleştirmesi çok makul değil. Çünkü o patron ve hepimiz orada böyle hiç böyle kurmak istemiyorum ama biraz muhtaç olma durumu var yani. Sen işverenine muhtaçsın. Doğal olarak o nasıl istiyorsa, o nasıl bir insansa hani birazcık sen de öyle oluyormuşsun gibi hani bu söylenmese de aslında kurumsallaşmak, profesyonelleşmek böyle bir şey. En fazla... Kalkıp bunu söylemiyorsan bile hiçbir şey söylemiyorsun hani kendini saklayarak aslında onun istediği oluyorsun gibi. Aynen. Yani bu da aslında çok çok tıracık ya hani çıkıp bir şeylerin aktivizmini yapıp bir şeyleri savunurken gidip orada işte sessiz kalmak durumunda olma hali çok rah rahatsız ediyor insanı kendisini rahatsız ediyor yani. Ama aksi tavırda da bulunamıyorsunuz yani mesela ben kendisi ekdürüm için düşünüyorum. Herhalde hayal yani hani herhalde en son bunu yapabileceğim <gülüyor> sektörde yer alıyorum falan böyle hani düşünemiyorum yani hani ben inşaat bensiyim evet, siz tabii ki de biliyorsunuz da şimdi bilmeyenler için ee, ya o kadar zaten erkek hegeman ve erkek profili o ta bu yani bambaşka bir dünyada bizim dünyamızla alakası yok o yüzden şey o dünyaya böyle bir açılımı şu an hani anlatırk komik yani hayal edemiyorum. Ha başka kafadalar yani. Zaten mesela şantiyede bir kadın görmek onların için yeterince. Aa bayan ya. gerçekten bu kıvrandılar yani. Hani bir de o bayanın onların tabirinde bayanın bir eee lezbiyen de, biseksüel biri olması. Ay <gülüyor> direkt fantezi mansuruyor yani. Bence. o yüzden ne yazık ki yani hiç açılamayacağım. <gülüyor> bu ülke sınırları içerisinde, iş hayatında. Artık ben bunu kabullendim yani. Benim daha iyi ortamım. Ama yine de pek açılmak istemiyorum. Onu da nedenle şimdi bunlar söyleyince fark ettim. Yani yalnız olmak yani. E tam kişisel olarak bana destek olacak. Orada insanlar vardır ama kurumsal olarak bir destek yok. E yasal olarak da yok. Hı -hı. Şimdi kişilere güvenerek de yani risk almak istemiyor insan Hı. tek başına hissediyorsun ee, o da kötü bir şey ama gene de nispeten şansım en azından hani e, böyle hamufa bir muhabbetler olduğunda falan hani e, yalnız olmuyorum zaten karşı argümanlar hatta benden önce atlayanlar alıyor hani o anlamda güzel hani e, şansı sayılabilirim ama yine de yetmiyor. Yani tek başına. Ortam. Kesinlikle. Yani bir yerden bizi engelleyen bir şeyler çıkıyor yani Büyük olsun, küçük olsun bir Hı. şekilde frene Hı. basmamıza neden oluyor. Bilmiyorum sıkıntı yani. <gülüyor> <gülüyor> Böyle konuşurken bile gerçekten insan... Sinir oluyor. Henüz bunu salatamadık galiba. Birazcık böyle içinde olduğum bir şeyi anlatmak durumu sinir bozucu. Ya yani mesela şu an işten çıktım geldim çok yorgunum. Orada bugün bütün gün olan biteni düşünüyorum falan ve hani şey e, ya yani mesela beni en çok bu konuda zorlayan insanlardan bir şey saklamak zorundayım. Yani bu şey gibi e, tamam saçma bir örnek olsun. Saçımı boyuyorum mesela diyeyim ki işe girerken saçım benim kırmızıydı ama öyle bir şey ki hayatım boyunca hani bir milim bile o kendi renginin gözükmemesi lazım ve ben sürekli tekrar tekrar o boyayı işte hani bir an çıkmaya başladığında bile uygulamak zorundayım ki insanlar benim o kendi rengini görmesin diye yani mesela iş yerindeki homofobi biraz böyle bir şey. Ya bütün hayattaki böyle de neyse. Hani <gülüyor> o kadar yorgunum, kafam o kadar dağınık ki böyle avuk subuk isyan edeceğim yerlerim kabardı. <gülüyor> <gülüyor> neyse yani hayat aslında baya hepimizin e, sıkıntılı olduğu bir konu. E şeye şaşırdım. Biz niye yani nasıl daha önce konuşmamışız bu mevzuyu? Yani demek ki ne kadar önce çok eşliydi falan. <gülüyor> önce onları bir halledelim de sonra konuşuruz diye. <gülüyor> Bizim için daha önemli. ya Aslında şeyin de farkında değiliz şimdi Mesela ben kendimi böyle tanımıyorum. Bir kadın olarak mesela çalışıyorum. İşte benim panseksüel olmamın onlarla hiçbir alakası yok diye düşünüyorum. Şimdi kalkıp kimsenin hayatı beni ilgilendirmez diyorum. İşte benimki onu ilgilendirmez. Hani bilse nasıl bir ayrım şey olacak bilmem ne. ya yani bunu kimlik meselesi olarak görmediğin o noktada. Yani bir anda çünkü o şey diye düşünüyorsun. Ben gidiyorum orada işimi yapıyorum ve geliyorum. Ya yani o işle benim hayatımın geri kalanının hiçbir şeyin hani alakası yokmuş gibi geliyor. Tamamen mekanik düşününce. Hani işte gidiyorum, prizi takıyorum mesela. Hani <gülüyor> kime ne hani o prizi takan insanın kadın mı, erkek mi, değil mi, değil mi? hayatında değil. kim var, ne yapıyor, nasıl yaşıyor falan sanki alakası yokmuş gibi geliyor. Biz o yüzden birazcık buna böyle e, bunun bizi nasıl etkilediğini işte mesela balayı hakkı gibi. Hani sen ömrün boyunca işte bekarsın onların gözünde kurumsal olarak ve şeysin mesela işte yok nişan izni, düğün izni yok işte sevgilinin ya yani sevgilim demeyelim de nişanlın hastalandı gittin mesela. Hani benim için böyle bir şey geçerli değil yani hani ben çünkü nişanlanmadığım için onların gözünde resmi yine başka bir aile o adımları atmadığım için yani nişanlansam bile nişanlın nerede diyecekler bu sefer. Hadi hadi buyurun. <gülüyor> Anlat falan. Yani böyle e, abuk sabuk durumlarda şeyiz böyle. Yok hani Nasıl diyeyim? Yoksun demeyeceğim de Hani <gülüyor> doğru kelimeyi bulamadım. Yani Son işte olsun. benim için düğün izni, işte balayı ya da işte düğün hazırlıkları, nişan izni, yok işte efendim sevgilim hastalandı, yok nişanlım hastalandı falan böyle şeyler bir tık geriden geliyor ki hani bu şey olan sanırım. En basic olanları bunlar. E sonra ne var başka? Bir Bilmiyoruz şey kısmı, ki onu da ee, Ya en basitinden mesela şey soruları çok sinir bozucu. Hani sevgilin var mı? Aa niye yok? Evlenmeyi düşünmüyor musun? <gülüyor> Yeşil Arfetikçe falan o modda. Aa nasıl yani falan. Böyle geliyorlar artık yani. Hani hani sevgilin var mı? Hani, sana ne? <gülüyor> <gülüyor> yani yok sana ne. Hakikaten öyle. Hayır, o, e, şimdi atölyede de şöyle cevaplar falan çıkmıştı mesela. Şimdi sevgilisi olanlar da mesela sevgilim yok demiyor ama mesela sevgilisinin kim olduğunu <gülüyor> söylemiyor. Mesela daha yüksek isimler kullanıyor falan mesela. Sevgilim var adı ne? Örneğin Deniz falan. Yani böyle kotarmaya çalışıyorlar falan böyle. Hani çünkü şey mesela sonuçta hayatında sevgilim varken... Bu bir şekilde hayatın her alanı yansıyor. Yani işte kendi konuşurken telefonda hani yani sevgililiyle konuştuğu bir şekilde anlaşılıyor ya da bunu bir şekilde belirtiyorsun. Ee, i̇nkar da edemiyorsun sevgilinin olmadığını. O yüzden hani böyle cevaplar çok çıkmıştı mesela atölyede yani İnkar da edemiyor. O yüzden başka bir isim uydurması gerekiyor. Falan filan. Evet. E, bu bu şey... da şey oluyor aslında. Bir noktada hani e, ilişkilerdeki samimiyetin azalmasına inanılıyor aslında. O beni en çok güzel taraf o yani. yani e, hani çok fazla iletişim kurmamayı ben seçiyorum bazen. Mesela soğuk bir insan bu falan diyorlar mesela. Sonra tanınca da ya sen aslında hiç soğuk değil misin? böyle ya? <gülüyor> <gülüyor> karışık yani. E, yani bazıları eşleriyle de görüşüyorlar. Hani hep beraber ailecek evet, evet. görüşüyorlar mesela. Yani onlardan da muaf oluyorsun ya da tepkiliyorsun hmm. ya da ne bileyim. Yani bu da zorluyor. Yani genelde ben insanın eline gitmeye çekiniyorum. Çünkü sonra biz de size gelelim muhabbeti olacak. Hiç <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> i̇şte anlatabiliyor muyum? Burada i̇şte, frene basma hali. Bir, bir yalnızlaşma oluyor. Evet. Etrafımda böyle bir izolasyon bir adada gelirsin falan böyle hissediyorum bazen. Ya şey zaten mesela iş yerinde a, biraz duvarları örmek mesela benim e, başından beri tercihim. Hakikaten iş yerinde çok e, daha soğuk bir insanım. Zaten şeydir yani normalde de beni tanıyamak insanların hani ne kadar soğuksun falan yorumunu çok duymuşumdur. İş yerinde o kat ve kat fazla böyle. O da şundan hani işte az önce bahsettiğim kendi alanını koruma hani özeline müdahale. Yani ben şeyi düşünüyorum, ee, böyle çok uzun yıllardır iş hayatında olmamına rağmen çok küçük iş ben. Böyle kafama esiyor bir gün çatlaya istifa falan eden bir e, sorunlu bir insanım galiba. O yüzden e, şey birkaç tane böyle farklı farklı yerlerde deneyimlerim vardı. İlk iş yerim dışında ki o böyle stajdan çıkıp çalışmaya başladığım. Böyle daha farklı bir ortamda. onlar Orada tanıştığım arkadaşlarım benim için ayrıdır. Hala görüştüm. Ama onun dışındaki diğer bütün iş yerlerinde şeydim. Direkt böyle Derya'nın soğuk tarafını hepsi görmüştür. Ee, mesela şey vardı en son ayrıldığım iş, yer, iş yerinde. E, şimdi yeni bir mezun kızı aldılar işe. Ve benim yanıma verdiler işte orantasyon süreci için falan. Bütün gün benimle işte iş öğretiyorum, işler yapıyoruz falan filan. Kız acayip sevdi beni, tamam mı? Hani ben de kızı sevdim. Çok iyi, kafası açık, işte bir takım şeylerin aktivizmini yapan bir kız. <gülüyor> Hiçbir sorun yok yani. Mesela o kızla konuşsam dünyayı konuşurum. Hı -hı. Anlar, bana anlatır bilmem ne. Ama şey böyle gayet formal bir ilişkimiz var işte iş yerinde bilmem ne. Bir süre sonra ama hani biraz daha böyle samimiyet artmaya başladı falan filan. <gülüyor> Bu şeyi dedi bana bir gün. Ya işte daha Hanım dedi işte ben aslında sizi şey geçen gün Facebook'ta da gördüm falan. İşte ekleyecektim sizi. Sonra işte eklemedim dedim. Belki rahatsız olursunuz dedi. Şimdi bana döndü bakıyor. Tamam mı? Hani şeyi bekliyor benden. Hmm. Aa yok ya gizem Sorun değil işte. Ekle falan dememi bekliyor. Böyle baktım. Kafamı çevirdim. <gülüyor> <gülüyor> hani o, o kadar hani böyle çok şey oldu hani mut, nasıl diyeyim Hani absurt değil yani. O cevabı o hali beklemiyordu. Yani. Hmm. Muhtemelen böyle çünkü aramızdaki diyaloğa da güvenerek. Ee, sonra böyle baktım yüzü falan düştü. Ya yani dedim güzel miyim? Hani şimdi ben e, iş arkadaşlarımla hani burun dışındaki hayat çok fazla karıştırmayı seven biri değilim. Hani o yüzden e, yani iyi ki de şey yapmamışsın, eklememişsin. Hani boş ver. Burada böyle hani sohbetimiz, muhabbetimiz iyi falan filan. Ondan sonra ben işten ayrıldım. Güzel işte yazıyor falan böyle. Ya işten ayrıldınız şöyle böyle ha evet dedi. Peki dedi şimdi ekleyin. <gülüyor> Bence orada başka bir şey varmış. Martım güzel ekleyin. Komediydi ya o. Hani o kadar hani işe şey vuruyorum hmm, ben böyle evet. kart vuruyorum hani işleri hani ki gizem akletten de orada sevdiğim bir insandı. Hmm. Yani tek diolo kurup iletişim grup kişiler paylaştığım insanla. Hani ona rağmen giderek de sertleşti mesela iş yerindeki benim o tavrım Yok hani sen benim benimiş arkadaşımsın. İş dahilinde sohbet muhabbet ederiz. Onun dışında hani girme sınırıma falan yolundaydım. Öyle ama yani ekledim giderek. <gülüyor> Böyle bayağı yaptığım için aktivizmi görüyor artık. <gülüyor> ya işte bu hani şey nasıl nasıl anlatayım? Nasıl nasıl söylenir bilemedim. Kafam çok dağınık çok özür dilerim ya dağıtıyorum sürekli ortalığı gibi geliyor ya yani şimdi işte hani bu insan bunun hayatında Tabii ki isteyebilir iş hayatım başka benim kendi hayatım başka yani iş başka bir şey Çünkü Okey o işte bu yüzden ben zaten ayrı tutmak istiyorum diyebilirsin ama homofobi gibi yani saçma sapan böyle sıkıştıran baskıcı bir yerden kendi kimliğinle ilgili bir şey saklamak ve bunun bundan dolayı bu hareketleri yapmak bambaşka bir durum ve sinir bozucu olan hani düşün ki belki yani arkadaş arkadaşız mesela konuşuyoruz ama işte Edan'da dediği gibi belli bir yere kadar ben onunla bir şey paylaşıyorum. Bir noktada açılmak istiyorum ama yani iş arkadaşım ve işte başıma patlarsa, yönetimden birileri öğrenirse, ondan sonra işte bununla ilgili bana baskı yaparlarsa ve bu yüzden kovulursam zaten gidip de işte ben lezbiyerim diye beni kovdular falan. Ya da mesela ben transım beni kovdular işe almadılar falan. Hani çok imkansız ya hakkını arayabileceğin bir yer yok. Çünkü bu zaten hak olarak evet. görünmüyor burada. Hani o yüzden açılamıyorsun asla. Kaldı ki parantez açıyorum. Bireysel olarak da onun homofobisini... Ya tabii ki görürsün konuşmaya başladıkça da... ...yoklarken zaten sana dair böyle bir sürü yargısı oluşuyor. Onu da bilemiyorsun. O bireysel homofobisini de bilemiyorsun. Ya bir de şey ya hani seni mesela... Diyelim ki kimliğini bir şekilde öğrendi hani sen söyledin hı hı. ya da başka bir şekilde hani gelip şey de yapmıyor mesela çoğu yer hani biz senin kimliğini öğrendik hadi güle güle falan diye mesela <gülüyor> Tabii, çağırıyor başka işte bahaneler. başka şekilde hı. diyor ki aa hı. geçen gün de işte 12 dakika geç gelmişsin işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan böyle başına işte tatlım performansında düşüş var o böyle saçma sapa hani her şey bir anda yolunda gider yani evet, her şey bugüne evet. kadar yolunda giderken. Bir anda böyle hani vay arkadaş 12 dakika gecikmişim. Önce i̇şte, de rapor. uyarı olmadan değil mi? <gülüyor> Tabii evet. yani hani bir anda problemler yağıyor falan böyle. hani Ne oluyor pata pata pata. Zaten bir süre sonra da hatta şey onların işten çıkarmasını gerektirecek argümanlar bulamasalardı seni işte biraz baskıya maruz bırakıp işte evet, biraz evet, mobbing'e evet. geliyoruz evet, yavaş yavaş evet, evet. zaten. Mobbing'e maruz bırakıp seni istifa etmene neden oluyorlar? Zaten sen de hani e, belki hani Sadece iş hayatı değil aileden de giz zaman gereken ya da yakın hmm. çevrendedeki zaman gereken bir mevzuysa bu senin için bundan da korkup işte işin bu boyutunu da sıçramasından korkup otomatikman onlar seni çıkarmadan ki çıkardıklarında hadi yeni bir takım haklar alıyorsun işte tazimler hmm. onlar onları bile alamadan kendi rızanla istifa etmişsin ve gitmişsin oluyor onların da tam istediği bu yani. Öyle çok şey aslında ya. Kötü konularla <gülüyor> konuşuyoruz. Farklı değil mi ya ama yani. sinirim bozuluyor. Şey mesela işte benim çalıştığım yerde <gülüyor> gittikçe açılıyorum yalan. <yana. gülüyor> Biraz adresi vereceğiz. Çalıştığımız <gülüyor> yerde adresi Ay. Ya şey var işte e, güya diyeceğim. Çünkü bundan asla yüzde yüz emin olamıyorum. Homofobik olmayan insanlar eee ama sürekli şeye maruz kalıyorum hani atıyorum ağız yoklamalarına falan filan. E, ya işte ama yine de bir nebze daha iyi. Direktörüm bana sadece sadece şunu söyledi. Yani tamam hani bunu sürekli konuşuyorsun. Bu arada evet feminizme dair ve işte LGBT hareket e eder. Ben çok fazla ses çıkartıyorum hani onların da rahatlığından şey alarak güç alarak. Ama yani bunları konuşmanın yeri mi dedi mesela? Yani yine kitleye orada hani. Yok cinsiyetçi bu yok işte burada homofobi var bilmem ne demenin. Hani bu kendi aramızda işte sırnak içinde söylüyorum geyik yapıyoruz. Hani mesela buna da türcü diyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani niye bunun üstüne gidiyorsun ki diyor. Ya çünkü ona göre benim lezbiyen miyim işte bir seksüel miyim? Acaba intersex miyim? Cinsiyetsizim falan desem yani böyle şok olup kalacak tamam ve şey diyecek. İyi de Pınar, hani ben senden şu Excel dosyasını istedim. <gülüyor> ne, ne yeri zamanı şimdi bunu yapmanın falan diyecek. Tamam, ya, o tadımız kapaya. kaçmasın <gülüyor> şimdi. <gülüyor> hani biraz öyle bir yerde. Ve şimdi kalkıp ne bileyim ne kadar hani böyle işte bunu söyleyecek. Bunu paylaşayım istedim. <gülüyor> i̇şte güya homofobik değiller. Ha ben e, iş yerimde, güya homofobik olmayan iş yerimde patronun kuzenleriyle ortak çalışıyorum aslında. Yani böyle bir belki bir 50 tane kuzeniyle birlikte çalışıyoruz. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> İymiş bütün kuzenler. <gülüyor> ve ya, aksi gibi, aslında, aksi değil güzel bir şey de bu. Yani ben patronu çok severim o ayrı da. Hani şey e, kuzenlerinin birçoğuyla başka yerlerden arkadaşım ve birçoğuna da açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve iş yerinde ortak çalıştığım iş arkadaşım olan kuzenlerine de açıyorum aslında. <gülüyor> Kim ben <gülüyor> bence yanlışlıkla onun açılmış da olabilir. <gülüyor> ya belki bir gün görmüş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hepimiz aynı yerlerde takılıyoruz mesela. Yani o <gülüyor> <zaten gülüyor> da bir durum var. <gülüyor> Ama işte e, hani şeyi çok gerçekten merak ediyorum. Hani çok yani tarzını çok sevdiği Pınar'ın bir gün işte o mesela festivale yıllık festivalimize Kadın sevgilisini getirmesi ne ne diyecek hani mesela veya bunu bilse hani Pınar gözünde ner nasıl bir yere düşecek Bir patronun işine gelecek tabii yani lezbiyen bir kadın olsaydım işine gelecekti çünkü işte evliliği yok, düğünü yok, çocuğu yok, çoluğu yok. İşte kocasının ailesi yok, kocasının ailesinin hastalığı, şu supusu bir sürü yok. Bekar bir insan yani her bekar kadın gibi onun işine gelecekti. Mis gibi çalışır. Yılda bir kere tatil iznini kullanır. İşte ekstrem ödemesi gereken bir, bir şey çıkmaz. İşte ne bileyim atıyorum aklıma gel, gelen en saçma şeyi söyleyeceğim şey mesela evlendiğin zaman ilk altı ay <gülüyor> yani zaten bunu biz yapmayız da <gülüyor> hani kocam izin vermiyor deyip işten ayrılabiliyorsun yani. Yani, hmm. yani yasal olarak böyle bir şey yani, sunabiliyorsun. Şey da, da Evet tazminatı alabiliyorsun. İşte, o öyle bir güzelliği var onun. Yani o ne Neyse, şey güzel, öyle bir güzellik o da yani. <gülüyor> hani bayağı ta, yani bayağı tartışmalı değil, bayağı bayağı öyle rezil bir şey de. Ama mesela işte bende o kadar bile kaygısı yok. Hani nasıl olsa evlenmeyeceğim ya, nasıl olsa yani hiçbir şekilde yani sapsız, çöpsüz üzüm. <gülüyor> çöpsüz üzüm, hani ne kadar tatlı, ne kadar güzel hep tabağımda olsun yani. Hani diyebileceğim biriyim ben. Çünkü mesela çocuk veya koca aile derdimle olmadığı için gece gündüz o esnek çalışma saatleri bana uygun, seyahat bana uygun. işte ne bileyim beni daha çok sömürebilir yani istediği gibi mesela. Hani ya her türlü sömürüyorlar o aile meselesi de. Benim bir arkadaşım öyle yapmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Emre evlenmişti. <işim yapmıştı. gülüyor> ben ilk orada öğrenmiştim ben nasıl yani falan diye. Yani ki ya bu ev, yani ne kadar evlilik odaklı bir şeyiz ya Türkiye. Her şeyi geçtim ben, şeyi geçtim yani ne eşcinselim bilmem ne, hadi böyle bekar olmam bile şey artık yani hani neydi o Çeyiz. bilmem parası evet. Cheese parası. Sonra çocuk doğur bilmem ne parası kafayı ne takmadı bu eşcinsel. <gülüyor> patron <bakken gülüyor> çocuğu <çınırdı. gülüyor> hani, Adeta. <gülüyor> yani ne bileyim, her, her noktada şeyiz yani. Aa, oh, insanın evlilik doğrusu geliyor vallahi. Bağlayalım. Biz kim para ağlayacak. Hadi bir evlenelim. <gülüyor> ne olacak? Sonra olacak Yalnız... başarır sonra ortadan. <gülüyor> Hayır. Biz gidip biz evlenelim ve bunları istiyoruz diye. <gülüyor> biz yanlış anladınız. Beyinleri edelim. yansın. <gülüyor> Onların beyni. O kadar uzak ki anlamamışlar. <gülüyor> Aa, biz evlendik işte Pınar'la versene paramızı falan. Bakıyorlar. Mavi ekran. Ama yalnız benim yaşım geçti o çeyiz parası için falan söyleyeyim. Başka para yok mu ya? Çocuk mu mu bir şey parası? Çocuk vardı galiba. Her çocuğa artarak giden bir para durumu meselesi var. Ya aldığım bunları da böyle <gülüyor> Sinir bozdu da neyse. Sakin ol pınar. Ama ben tabii. sana bir şarkı girdim de abla. <gülüyor> Hadi bir sakinleşelim. Pınarciğim geldiler. <gülüyor> ya sana iş kurarım ben bebeğim. Rahat ol. İşte bak. <gülüyor> arkadaşlar ol. O zaman şarkı girelim bakalım. Kilit o. Gezegen odan. Aramızda dağlar, yollar, yıllar var Beni sana sıkı sarılı görenler olmuş Sargın yaprakmışım dallarına Yangın toprakmışım Yağmurlarına Sargın yaprakmışım Dallarına Yangın toprakmışım Yağmurlarına Türkü olmuşsun Verirma. Kürkü olmuşsun, umudunmuşsun Sevdama, yarınlarına Umur doğur terk, Işıl, ışıl ışıl terk. olmuşsun ben her zamanki gibi hadi Aa, bir şeyler söyleyin ya bir şeyler paylaşın bizim Yok. şey daimi dinleyicimiz yine bizimle sohbet eder aslında ya yazmış ay çok koyu <gülüyor> <gülüyor> şey yazmış mesela, bu hoş geldin'i çaldık yaz önce bir saat tezar Yusuf diyor bu şarkı bir arkadaşımın düin şarkısı <gülüyor> aklıma bak, bu düin abi nasıl düin şarkısı olur bu şarkı yani çok Biraz şey değil mi? mi? Ben düğün şarkısı aklıma İrem Derici falan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Koca bir yazın fix şeyiydi o. Düğün parçası İrem Derici. Millet artık yiye işte Ekşi de falan böyle. Hüsnü Arkan nasıl düğün şarkısı olur? Kullanmayın bu şarkıyı. Dinleyiniz. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. <gülüyor> şey koydum. Amardım. Yazıyorum sayfaya. Bir saniye. Bu şarkıyı mutlaka kullanmayın diye. Bu dinleyicimiz de şey bizim böyle yayın başladığında başlıyor yazmaya böyle bayağı bizimle sohbet ediyormuş gibi mesela şey bir şey yayın'a gelse az keşke. sen bir şey mi hatırlamışsın? ne? şey almış buraya kurumsal olarak doğru kelimeydi sen kurumsal kelimesini hatırlıyor musun? neyse artık. teşekkür ediyorum Öyle, bir, bir gün bizim yayınımıza gelsen eşlik etsen keşke evet acaba nereden bu dinleyicimiz ya hiç de bilmiyoruz ama baya böyle sayfalarca mesela geriye gitsem baya bir var böyle mesajları falan bak şimdi cevap yazar biraz <gülüyor> ismini ifşa etmeyelim Yok, ama bekleyelim zaten hani bu bu mudur ismi onda da <gülüyor> pek ismi değil <gülüyor> biz de seni takip ediyoruz yani ama şey yani böyle anonim kalması daha zevkli bir de geçen bir bu muydu Evet geçen bir mesaj daha almışız. Ben bu mesajı da bayağı bir sonra gördüm. Aslında biz mesaj yazmayınca kızdık falan ha. zannetmiş. Ha. Ee, i̇smi buna cevap vermiş önce. Bu şey istemiş. Seçil'in yaptığı programı mı? Ne zaman koyacaksınız falan demiş. Sonra isim de yazmış. işte en geç şu tarihte falan. Son üzerine bir şeyler almış böyle. Bir cevap vermayınca kızdık falan zannetmiş de ben de görünce açıkladım. E, Tatlını dinliyorsan tabii ki de kızmadık yani, <gülüyor> yani sadece vakitsizlikten e, biraz e, cevapsız bırakmış olabiliriz. Kusura bakma diyoruz Çalışırken yani. Çalışırken başka bir şey yapmanın zorluğu. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de şey de oluyor şimdi biz birkaç an ya kliton sayfası Hı -hı. içinde. Şimdi birimiz bakıp ona cevap yazamayınca e, o okundu gözüküyor hani biz görmüyoruz falan filan öyle bir karışıklık da oluyor bazen. O yüzden tabii ki de kızmadık yani gayet de güzel açıklamış zaten sonrasında kendini. E, özel özel hayatı nasıl sardı. Yani birimizin isim yani hmm. bir bir şey söylemiş. Yani benim ismimi kullanmış hatta. Aha. Böyle bir şey almış falan. Sonra böyle sanki arkadaşımış gibi dairadan bahsettim diye almış olduğu o tavır. Soruma açıklamasını yaptım. <gülüyor> Sıkıyorum çok fazla. Yani çok şey ya böyle e, özelden özellikle yazan dinleyicilerimizin usbu kibarlığı falan da gerçekten çok böyle çok tatlı ya. Hani ve çok şey ya, yani, samimiyetlerini anlıyoruz. Ve o kadar hani moralimizi yerine getiriyor ki bu durum. Hani hatırlıyor musun Pınar? Başlarda biz baya böyle kendi kendimize takıldığımızı falan zannediyordur. Ee, şeymiş. O kadar öyle değilmiş. Sonra bir gün biri isya bir şey yazmış. Ya hiç de öyle değil. işte. ben bayağıdır dinliyorum. Da artık da bunu kendime size mesaj yazma gereği duyduğum falan diye patlamıştı. Bak cevap yazmış mesela. <gülüyor> Ama evet bir sant bir santezere evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> o da kullanılmış şey artık geri dönmüyor kaytırıyorum o da hayıflanmış bir santezere <gülüyor> ve üst işte arkanın parçasını kullanmalarına bence de bebeğim ya başka İran dereci çalsınlar <gülüyor> <gülüyor> bize bırakın bu parçaları Twitter'da bir şey var mı hmm. bizim bir arkadaşımız şey almış bize az önce çözüm olarak gay arkadaşlarınızı <gülüyor> da evlendiriyor. Yani bu da bir çözüm ama yani demedim. Yani komple evlilik müessesi biraz <gülüyor> yani Bizimle, Bizim de. Bizim de. Tamam ya biz bayağı sohbete girdik. <gülüyor> yedim, Radyoyu kapatıp sohbete de var. Biz de Nerede? İstanbul'da mı yaz bari. <gülüyor> İstanbul değildir ya. İstanbul olsa çoktan gelirdi toplantılarımıza falan. Evet, toplantılarımıza gelsinler. <gülüyor> Nerede bıraktık? En son böyle mobil dedik, falan, bir an dedik. darlandı Pınar <gülüyor> Sonra ben sakinleşsin diye üstünü çaldım. <gülüyor> Allah'ım şeyden, iki, iki kanattan mesaj geliyor şu anda. İkisi de kafamı karıştırıyor. Şeydan'de bizim Lezim ve Sekafemizlerden evet. de biri mesai atıyor sürekli. Hiç değil. Yok tatlım biz de öyle demedik. <gülüyor> Şu an baya hakikaten konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve ben baya pür dikkat ekranda oluyorum. Bari telefon alalım <gülüyor> böyle olacaksın. Ha pardon <gülüyor> tamam şey. Neymiş? Ecelerin a programını. Hayır, hayır. O sen değil demiş. <gülüyor> Kız, kızdığımızı zanneden sen değil. Başka bir dinleyicimiz <gülüyor> anlaşılır. <zanneden. gülüyor> Yaz biz o, bunları sana yazmayıp radyodan konuşuyoruz. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim ama şu an çok güzel bir fikir geldi. Bence, bence çok güzel bir fikir. Ee, bir gün böyle gönüllü dinleyicilerle birlikte. Onlar oradan yazsınlar. Biz buradan cevap verelim. Bir muhabbet döndürelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ama şey olmaz mı? Bu muhabbetin yarısı anlaşılmıyor. İşte bu evet, dünyada evet. dadaistler varken bence anlaşılır o da. <gülüyor> e tabi bu da başka bir bakış açısı. <gülüyor> olur mu olur. Tamam bebeğim kızmadığına okeyiz. <gülüyor> Kız niye tanıyorsun? Tam, biz bizeyiz şurada. Utanmış. Kaç kişiyiz şurada zaten? Vallahi bak Eda ben bunlar bu kadar. Başka kimse yok. Diren gitti mi? Gitti vallahi. vallahi i̇şte açılamadığımız için herkes bizi yok sayıyor. İşte değil mi? Vallahi ya. Ya açılma gerçekten ya şeyi anlatmak istiyorum aslında ben ya. Bunu atölyede, atölyenin de bu arada ben güya moderatörüydüm ama atölyenin yarısında çıktım. <gülüyor> Öyle saçma bir şey oldu. O yüzden diğer yarısına daha çok bir fikrim yok. Eee Gamze ile Sağolsun Sumru modere ettiler. Bir dayanışma şeysi vardı gecesi oraya gittik. Şimdi şey e, orada mesela bir takım hikayeler falan böyle oluşturup hani bunları nasıl çözüm üretirsiniz ya da işte son dönemde e, iş hayatında karşılaştığınız işte ne bileyim kimi için travmatik bir durum olur, kimisi için işte aklına yüklenen hikaye olur. Bu tarz şeyleri anlatmalarını istemiştik sen bence okum hoplamalar orayı bir süre dikkati dağıldı iyice bu buraya geldi. Ben, ben son mesajları okuyacağım sana ya. Yani. Tamam, Çünkü hala yaz ve devam ediyorlar. Ee, şey hayır hayır sen susma. Dinleyeceksin. Sen. Susma. <gülüyor> ben Pınar'ın suskunluğuna bakmasın diye. Şey, biz senin mesajlarını arada okuyoruz da Pınar da senin mesajlarını. Şey, sevmiyorum. Aynen. Biliyorum. Ben şöyle ekranı kapatıp şu şurayı kapayayım görmesin. Sen sonra da okutacağım maliyet. Diye. Tamam. İşte biraz böyle bu, bu hikayeler üzerinden ilerleyelim falan dedik. Bir tur şey döndü işte. Herkes kısa kısa ilk aklına gelen hikayeyi, iş hayatında olmayan için de hani aklına gelen ilk tedirgin edici. İşte onu korkutan hikayeyi ya da ne bileyim düşündürten hikayeyi anlatmasını istedi. Böyle döndü döndü döndü falan. Hani böyle çok güzel hikayeler falan çıktı. İşte yani çoğu böyle kendini gizleme, saklama, bastırma anlamındaydı. Hani Şeyi de aslında servis bıraktık. Yani güzel bir hikaye de anlatabilir miyim? Yani açıldım muhteşem böyle havai bir şeyler falan. <gülüyor> Konfettin her keşke bir hikaye olsaydı. Öyle bir hikaye çıkmadı aramızdan tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Hazırda bekliyorlarmış Aynen, böyle. bir çılınca hop hemen. Ne açıldım bu diye. Ama Mert patronuna giymiş bu anı bekliyormuş. <gülüyor> i̇şte e, mesela benim aklıma da e, son ya birçok hikaye geliyor tabii ki de. Ama sondan dönemde şöyle bir şey aklıma gelmişti. Şimdi benim kafada bir arkadaşım daha var. Yani böyle iş hayatına bir türlü entegre olamayan gittiği her yeri bıdı bıdı bıdı eleştiren ve işte yeter artık ben size çalışmayacağım diye çat istifa eden bir ruhsuz arkadaşım daha var benim gibi. Sonra biz dedik ki bu böyle olmayacak hani çok da böyle erkek egemen bir sektör bu. Ee, bu sektöre nasıl biraz daha e, feminist bir yerden yaklaşabiliriz Hı. falan diye ee, geldik. Biz kendi bir yaratalım. Olursa olur, olmazsa zaten paşa paşa iş hayatına bu sektöre bir yerde maaşı çalışmaya geri döneceğiz dedik. Ve böyle e, bir oluşum yarattık işte. E, Arkadaşımız iç mimar. İşte kendimiz tasarım yapalım, işte imalatını alalım, işte o tasarımını yaparken ben imalat kısmıyla uğraşayım, sonra birlikte fikir üretelim falan filan. Hatta buradan dallanıp budaklanıp bizim devizyonum içerisindeki bir projeye de biraz dayandı, o projeyi de biraz aslında iteklemeye çalışıyoruz. İşte dedik ki hani mesela çalıştığımız herkes kadın olsun, mesela bir işi paslayacak mıyız ya da bir işi bölüşecek miyiz, o da kadın olsun. Ee, ama imalat kısmında şu anda sektör ne yazık ki tamamıyla erkeklerin elinde olduğu için işte bir boyacı, bir işte sıvacı, duvarcı vesaire. Dedik ki bu da bizim e, iki validede e, kafamızdaki e, hayalimiz olsun, e, kuracağımız bu ekipleri de kadınlardan yaratalım falan dedik. Zaten değişim olarak da böyle kadınlardan ustalar yaratma gibi projemiz var. Neyse bütün bunlar böyle bir araya gelince veya eş zamanlı kesişince bunların hepsi biz çok heyecanlandık ve evet hadi yapalım dedik işte bir takım yerlerle görüşmeye başladık işte eski şantiyelerimizdeki şeflerimize gittik görüştük falan filan. Hani yavaş yavaş böyle bir şeyin içerisine girdik. Şimdi bir şey yaratıyoruz ee, ama o yarattığınız şeyin bir ismi olmalı değil mi? Hani firmanızın bir ismi olmalı. Şimdi oturduk böyle ya isimde koysak ne koysak falan filan şu, şu bu, bu bu falan filan işte biraz daha böyle kadını temsil eden bir yerden olsun, işte bize anlatsın falan filan. Sonra ki <gülüyor> <gülüyor> antik yola gittik işte böyle Skiroma'ya bilmem ne falan filan derken ya dedim işte Sapo koyalım mı ismini? Sapo tasarım falan. İşte çok hoşuna gitti arkadaşım da. Tamam ya dedik işte çok iyi olur falan filan. Şimdi şöyle <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon, ne olur devam <gülüyor> et. Ya yasaklıyorum. Tamam. Ee, sonra <gülüyor> şey, e, yani Safo şimdi hmm. bilindiği üzere hani yani lirik, ilk bilinen lirik, lezbiyen şairlerden ve Lesbos hmm. adasında yaşamış bir <gülüyor> şair. Şimdi Safo'yu bir Google'lasan, evet. yani biz bir dedik lan ya, yani Sapo'yu şimdi Sektördeki hiçbir erkeğin bileceğini ben düşünmüyorum inşaat sektörünü. Yani ben kalplistimi uzatacağım, sapo tasarım. Ha sapo neki falan der. Aynen öyle. Yani ne için falan bir dersin, isim Geçersin falan. ama. Mesela 100 kişiden bir tanesi ya bu sapo neymişti hani değil. Bir yalnız böyle <gülüyor> ikinci cümle falan neyiz bir yani kelimesi geçiyor. Hani böyle daha ikinci cümlede. Çünkü şey yani hani işte Lesbos'la yaşamış e, sapo Lesbos'ta yaşadığı için işte Lesbos zamanla evrilip lezbiyen kelimesine dönüşmüş vesaire vesaire. Hani <gülüyor> ee, Düşünsen adam Google'ya işte lezbiyen. tartımla <gülüyor> yani, ilk kadın lesbiyen direkt şahip. Allah Ondan sonra Allah. Karşısında iki tane hatun bayağı böyle giymiş bilmiş gelmiş böyle iş almak istiyor. Aman ya Rabbi yani hani böyle direkt biz böyle şey söndük böyle pıstık. Ee, tamam yani galiba bu isim olmayacak daha böyle daha üstü kapalı bir tarz <gülüyor> falan böyle daha böyle dolaylı hani böyle ikinci cümlesinde lesbiyen geçmeyen mesela olabilir mi acaba diye ve çok çok istememize rağmen koyamadık o mesela gerçekten de. E bu can acıtıcı bir şey hani gerçekten. Yani hmm. Niye? iki tane erifin e, fantaşi malzemesi olmamak için kendi hmm. ismimizi değişmek durumunda kaldık. Hmm. Ama şimdi ismimizi de tabii ki söylemeyeceğim. <gülüyor> İşi olan Özel'den yazsın. <gülüyor> Açılmıyor. Evet o kadar açılmaya <gülüyor> gerek yok. Düşünsene <gülüyor> i̇şte, açılmamak için ismini şey yapmıyorsa koymuyor burada. <gülüyor> 75 milyon lira <gülüyor> firmanın adını söylüyor. Öyle. Senin aklına gelen bunlar böyle ya da en çok böyle canını yakan yani gerçekten daha çok İlk zamanlarında oluyor herhalde iş hayatı. Sonra sonra kabul edip sallamamaya başlıyorsun. Ya hani zaten işte bir kısmını açığım bir kısmına değinim hani iş arkadaşlarımın. Birkaç şey var anı herhalde anlatabileceğim. Ya yani şimdi mesela açık olduklarım da birazcık problem. Açık olmadıklarım da problem. Açık olduklarımda da şöyle problem. O homofobi olduğunu farkına varmaksızın yani saçmalıyorlar mesela bir gün işte bir arkadaşım e, intern, yani oturuyorum bilgisayarda da e, sevgilimin profili açık facebook profili ben de telefonla konuşuyorum oraya geldi işte çıkıyor musun ne yapıyorsun işte çıkmaya yakınız mesela bir saat bitiyor <gülüyor> şey yaptı böyle e, aa bu kim yoksa o mu falan dedi yani sevgilimin falan evet dedim ben de yani kafası aldım sonra fotoğraflara bakmaya başladı Hani tabi on, istedi benden yani bakabilir miyim diye baktı baktı ondan sonra dedi ki hani bana baktı sonra fotoğraflara baktı ekrana ya dedi ne kadar güzelsiniz ikiniz de ben Sizin için çok üzülüyorum ikiniz için de <gülüyor> ay aşkım niye üzülüyorsun ki biz mutluyuz iki tane güzel kadın. Bizim için üzülmüşüz niye bilmiyorum çünkü acaba? <gülüyor> evlenemeyeceksiniz hani böyle nihayet nasıl onların kimisi o ya böyle gerçekten ya yani, yani evleniyor çok saçma artık ne düşünüyorsun garip bunlar ne gelinlik giyebilecek ne balayına gidecek ne çocuk yapacak ne <gülüyor> hiçbirini yapamaz. Ya falan tabii falan. canım çok herhalde öyle yani. <gülüyor> ya böyle işte bu böyle mesela <gülüyor> basıldık mı? <gülüyor> Ben dedim bir gün basılcağın. Kesin patronum geldi. Allah'tan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. kurtulmuş. <gülüyor> <gülüyor> ha. Güzel. Şey, e, i̇kincisi de şöyle. İşte sürekli e, ya feminizme dair ya işte LGBT hareketine dair bir şey söylediğin zaman zaten bir o dedim ya hani ağız aramam meselesi sürekli dönüyor diye. İşte mesela e, yakın geçmişti. Ben aşık oldum. Çok mutluyum diye Böyle şeyler söyledim arkadaşlarım otururken bir öğle yemeğinde. Ee, çok meraklı bir arkadaşım. ya yani Sürekli benimle uğraşıyor zaten. Fakat maalesef açılmayacağım sana. <gülüyor> İnatla açılmıyorum yani. Şey yaptı bak. Peki kadın mı erkek mi diye sordu. Şimdi seni ilgilendirmez demeyeceğim tabii ama hani şey böyle ne fark eder ki dedim ben de dönüp. Hani her seferinde yeniden yeniden uğraşıyor böyle. O da işte mesela Yine çok tatlış bir hikaye bu. Saçları ne zamandır böyle kısa kullanıyorsun? Hani bu modeliyle falan diye sordu. Bende oldu bir 3 yıl. Ondan önce de şöyle kısaydı falan. Hani anlatıyorum şu modeldeydi falan. Çünkü tamamen saçımla ilgilendiğini falan düşünüyorum. Peki kaç yıldır bir LGBT derneğiyle birliktesin? <gülüyor> hani bağlantı kurmuş kendince. Ve sürekli mesela bu baskıyı yapıyor bana. Oysa ki ben onun karısına dair hiçbir şey sormadım bugüne kadar. Yani... E, sürekli karısından bahsediyor yani ismini geçiriyor. Çünkü benzer sektörlerde çalışıyoruz. Ben deneyim paylaşımını görüyorum. Ancak kalkıp da onun işte karısının nerede olduğunu, ne yaptığını, neden buraya gelmediğini, kaç yaşında olduğunu, nasıl bir insan olduğunu işte ne bileyim, böyle şeyler sorgulamıyorum. Bana ne diyorum yani hani. Ya da ne bileyim, irdelemiyorum yani altında bir şey aramıyorum ama o benimkinde arama gereği duyuyor mesela. Öyle. Karısına yani. gidiyor böyle iki tane değişik bir şey kendince görünce hemen ikisini birbirine bağlıyor tabii, tabii tabii tabii. <gülüyor> annemde de var yani. Ha ondan mı böyle falan şeklinde. yani fix yani. Şey, evet, o feminist <gülüyor> <gülüyor> Ondan Aa, tabii, tabi, evet, tabii, tabii. Bak, Mesela bir iş arkadaşım geçen sene açıldığımda şey demişti, hep o geylerle takıla takıla oldun. Buzak, zaten şey... <gülüyor> ...bir hasta Yürüs bu... <gülüyor> yani ...sen de ne ben de takılıyorsun ama... Yanımda. ...tatlım hiçbir şey olmadı sana ne yapacağız... <gülüyor> ...belki olmuştur Pınac'ım... <bunu> <gülüyor> ...bu ne bileceksin... Ay kendinden. O belki çıkıyor. kendini açmak için yapmıştır... ...sen anlamamışsın bunu... ...ay uça uça açılsalar keşke... ...diyip... ...sözü Eda'ya bırakıyorum o zaman... <gülüyor> evet, ...benim de aslında eğlenceli bir hikayem var... ...böyle bir... ...alışverişe çıktık ofis için... ...barnaktır, çanaktır falan Hı. işte... bakıyoruz. Ondan sonra böyle şey... ...böyle renkli renkli şeyler... ...patron beğendi. Ben de bir ya işte, tamam şimdi bunu alacağız. Ama hani... Ne bileyim, ...bir müşteri gelir eder, böyle hani hoşlanmaz... ...ne bileyim. Şimdi mesela hani nasıl... ...pembe e, kapaklı kitabı... ...bile taşımıyor bazı hareketler Hı. dedim. Hani şimdi... ...hani olur olur dedim. Aa dedi... ...saçmalı mı dedi? Biz öyle insanlar mıyız? ...falan dedi böyle. <gülüyor> Tamam dedi eyvallah dedi tamam ben karışmıyorum o zaman <gülüyor> ondan sonra aldık geldik ofiste böyle işte bardak altında çıktı falan böyle ondan sonra hmm. masaya masaya kondu bir tane arkadaş oturdu böyle bu ne ya dedi bu ne kızışı bu ben kullanmam bunu dedi şöyle bir hareket <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben böyle evet ben demiştim diye. <gülüyor> beklenen son beklenen son demiştim ama o baya şaşırdı patladı falan. Ya niye böyle homofobik misiniz kardeşim? Niye böyle yapıyorsunuz falan dedi. Ay ağzını yapıyorsanız <gülüyor> patronu, patronu geldi. <gülüyor> <yani. gülüyor> Ondan sonra ya dedi valla işte böyle oluyor. <gülüyor> Tahmin etmiştim ben zaten. Böyle komikti yani. Hmm, oradan da tersine doğru. Yani hani patron tersine. Ya yani patron, patron homofobik öyleyse. değilken ekip arkadaşların homofobik. Evet. Ama yani, işte evet. o dönüşebiliyor biliyor musun? Aslında o da şeyi homofobik olmayışı şey iş yerine de kolayca dönüştürüyor. Evet, değiştiriyor dönüştürüyor ama ya mesela nasıl anlatayım nasıl kurduğumu anlatayım kafamda şimdi kalkıp e, ekibin patrona gidip yani işverene gidip de homofobik olmanızı eleştiriyoruz diyemezsin ama evet patron seni eleştirebilir burası hani artı bir fakat şu var o da bu sefer bastıracak sürekli homofobisini en fazla mecbur kaldığı için göstermeyecek. Evet evet. Ya şimdi şey oluyor. Yani öyle tartışmalar böyle da oluyor. İşte yontuluyor ama bir şekilde ya. Ya işte olmaya da biliyor. Çünkü bizde de tartışmalar oluyor. Hı. Bir arkadaş dedi ki öbür arkadaş. Sen homofobiksin. Böyle yapma. homofobik falan. Ama onu dönüştürmüyor. Evet abi ben homofobiyim deyip çıkıyor. Mesela hani Hı. şey hani. Bazen de hani. artık tartışmanın olsun mu? Ya da. Tartışarak ya. olmuyor, belki başka Şöyle şeyler. Şöyle bir yok. şey oluyor, hani e, bir, geçen hafta katıldık değil mi evet. E, Pınar? Evet. E, Spot ve e, İsveç, Hollanda ve Amerikan Konsolosuz. konsolosluklarının evet. işbirliğiyle düzenlenen bir etkinliğe lezifemi de davet ettiler. İşte biz de işte Pınar Seçil, ben, Ece, Damla katıldık e, lezifem adına. E, Böyle kısa bir panel oldu işte öncesinde, sonra işte kokteyl falan. Panel kısmında katılımcılardan biri şeydi, gidiyor.comdan iki hı hı. arkadaştı. Ee, iki arkadaş biraz oradaki deneyimlerinden bahsetti. İşte ebay satın alıyor gittigidiyor.com'u evet. ve ebay satın aldıktan sonraki firma içerisindeki dönüşümden bahsediyorlar. Şimdi birinci tercihi firmanın çeşitli, her şekilde her çatı altındaki çeşitli yer vermekmiş. Bu bağlamda işte LGBT bireyleri de çok fazla destekliyormuş ama hani bildiğimiz normal. işte Türk standartı neyse işte heteroseksüel, beyaz Türk, sünni birçok çalışan da var. Şimdi bu insanları mesela bir takım eğitimler aldırarak spottan hatta direkt destek istemişler bu konuda. Ve daha birinci eğitim sonunda bile ofisin hali şuymuş. Mesela bu insanlar da ciddi anlamda... ...farkında olmanı işte işselleştirilmiş homofobi dediğimiz şeyi barındıran insanlarken... ...bir anda hepsi böyle daha farkındalığı yüksek insanlar haline dönüşmüş. Tabii ki de hani bir anda çat bir eğitim verdik tarzında değil ama en azından insanları bir şeye düşünmeye teşvik etmiş. Ve şimdiki ofisin hali şuymuş, ofiste <gülüyor> 40 tane böyle da LGBT bayrağı falan böyle hani... ...ve yani çok azı LGBT gibi falan böyle... Gayet hepsinin masasında böyle gökkuşağı bayrakları takılıyorlarmış ofiste ve bize bunu anlattılar. İnanılmaz rahat bir ortam, hepimiz çok rahatsız işte. Mesela bugün işte e, homofobiye karşı işte ses çıkarıldığında bir şey paylaştık, insanlara mail attık işte. Hani bundan sonrası da biraz şirket içerisindeki LGBTİ bireylere kalmıştı. İşte onlar böyle bilgilendiriyor, bir şeyler açıklıyor, anlatıyor falan. Ve yavaş yavaş bu insanlar kendileri torpülemeye başlamışlar. Yani şuna gelmeye çalışıyorum. Evet, tepedeki o patron ya da kurumsal kimlik işte bu çizgide ise homofobik değilse ve bunu aşma çabasında ve insanları dönüştürme çabası gibi bir amacı varsa bunu daha kolay yapabiliyor. Hı hı. Elbette ki o insanlar arasında da dönüşmeye direnen, mış gibi görünen hatta bunu içselleştiremeyen bu dönüşüm insanlar muhakkak vardır. Ama ben yani 40 kişi arasından, yarısından fazlasının gerçekten dönüşeceğini düşünüyorum. Çünkü çok ...çok benziyet bir şey ya. Yani bir insanın kırmızı rengi sevmesi kadar normal... ...bir insanın hmm. e, ne bileyim elmayı çok sevmesi kadar normal... ...gerçekten bu kadar hmm. normal bir şey yani... ...sana ne benim neyi sevdiğim... ...yani bir elmayı bir meyveyi sevmeme kim nasıl karışamıyorsa... ...hani bir insanın nasıl ne şekilde seveceğimi de kimse karışamaz... ...tarzında basit bir şey... ...sadece insanların bunu anlamasına anlatılmasına ihtiyacı var... ...ve firmalarda bunu aslında yaptırım gücüne sahip e, kurumlardan biri yani. Çok Belki orada biri. şey e, o sistemdeki gibi yani asla hatırlamıyorum ama atacağım ismini. Eagle Wiggle mıydı? Öyle bir şeydi sanırım program. E, yani bunu işte gitti gidiyor yapabiliyor çünkü zaten Amerika İnşallah. Evet, aynen öyle. Hani de oradan şeyi var. E, başka bir kültür sonuçta. Yani bizim ülkemizde de yani bu, bu bütün dünyada olması gereken bir şey de yani bu ülkede de e, bunun üstüne gidip böyle şirketleri, firmaları zorlamalıyız aslında. Hani buna mecbur bırakmalıyız. Bütün çalışanlarına işte homofobiye dair eğitim verip hani bunu kabul, kabul edilemeyeceğine dair e, bir eğitim vermek, neyin ne olduğunu anlatmak aslında iyi bir yöntem olabilir. Hani bununla ilgili çalışmalar yapmak ki spot yaptığı için ona bir kere ha, daha ha, buradan müteşekkiriz. Evet. Spot bayağı bu konuya el atmış durum. Ama tabii bunun için de biraz şey olmalı yani, ne bileyim benim aklıma belli sektörler geliyor bunun yapılabilecek. Hmm. Mesela biz Ece ile bu konuyu biraz konuşmuştuk ya, hatta hep birlikte konuşmuştuk. Hmm. Ee, şimdi mesela aklıma şey sektörü geliyor, mesela reklam sektörü geliyor. Yani onlar daha böyle işte e, belli kafada insanların aha. olduğu, hatta şey böyle, e, bu insanları şöyle bir yerden de yaklaşabilirsin. Şimdi e, belli hmm. bir standart var işte orta sınıf, orta sınıf üstü hmm. işte e, belli bir eğitim almış insanlar falan böyle. Bu insanlara e, şöyle bir şey yapıp e, hani, hani nasıl yani homofobik mesela bu söylediğin homofobik bir söylem deyip hani o kişiyi bir parça utandırıp hmm. e, geri adım hmm. atmasını böyle alanlar, böyle sektörlerde hmm. sağlayabilirsin. Bu bir yaptırımdır mesela. Ama. Ya da bu, bu sektördeki insanları bu kozu kullanarak dönüştürmek e, daha kolaydır ve bu da bir yaptırımdır. Ama hani dediğim gibi mesela daha <gülüyor> bu işlem sektörünü hayal edemiyorum. Yani, Usta ben nezbiyelim ha. <gülüyor> yani, o molozları taşırken bunu düşünüyorum. Ya çok komik bir şey. Şimdi e, birkaç gün önce bir görüşmedeydim. Ya görüşmede mi yani? Bak gör, iş görüşmesi yani. Normal bir ortam. Hani nasılsınız? Hmm. İyi misiniz? İyi siz? Falan siz yani. Yani şu <gülüyor> Yani üçüncü çoğul çığız siz yani konuşuyoruz. Şimdi konu nasıl oraya geldi? Hiçbir fikrim yok böyle. Konuştuk konuştuk işte evet bence de işte payıza üç boyutu bilmem neyi falan filan konuşurken bir anda adam şunu daha da başladı. Biz de ondan işte ev yaptırıyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. İşte evin içinde yaptırdık yani o biraz bitti aslında. Bitme size yaptırırdık biz <gülüyor> ama böyle konuşuyor. Tamam mı? Yani işte ya zaten Ebrans'ın ya oğlan falan böyle hani ya diyorsun ki hani böyle hani erkenden de evlenir misin artık hani bırakın çocuğu falan rahat böyle biz de hani böyle tatlış tatlış konuşmaya çalışıyorsan. Ya şimdi öyle demeyin ya Ebrans'ın ya yani. hani şimdi o da işte okul bitti onun sizin de akranız sayılır vallahi. Buraya dur ya tamam böyle. İşleri aldı falan işte onun da okul bitti yani sizin de akranız sayılırsa bu iki oldu falan. Hani üçüncü böyle şeyinde hala böyle akranız falan. Hani böyle çıktık konuşursan şeydir düz yani. Acaba sanamı ayarlamaya çalıştım? Mı? Bana mı yani böyle hani ne yapayım? Birinizden biri olsaydı hani o kadar diye. Tamam tamam canım benim. Akranımız falan. Böyle, rahat ol, sakin ol falan böyle diye adamı terkinecektin neredeyse. Böyle komedi yani Şimdi Bu adama ne anlatayım hani? Bebeğim sana şey yapma yani. Ayarlamaya çalışma çünkü ben <gülüyor> şeyimde değil, yalanımda falan diye. Bu ya gerçekten hani o kadar bambaşka iki hayat yaşadığını fark ediyorsun ki böyle durumlarda şimdi o kapıdan çıktığın anda sen yine eski Derya falan böyle gülüyorsun hani ne oldu şimdi bu nasıl saçma bir ortam yani adam oğluna yaptırdı evden bahsediyor bana ne senin oğluna yaptırdın evden yani ev hazır Derya bak ev, ev hazır ses sekansı da var. <gülüyor> Yani niye direniyorum? <gülüyor> Arkadaşlar davaya ihanet edebilirim. Aklınızda olsun. Ya git kuzakal kurtar kendini <gülüyor> Ya vallahi hep bir müteahhitle. Aa, şey aklıma geldi. Bundan ilgisi olabilir mi bilmiyorum ama çocukken falan ya da böyle artık meslek seçme zamanlarında böyle hep şey. Bizim haritlerde çok öğretmen var zaten. İşte öğretmen o öğretmen. Bak kadınlar için en iyisi öğretmenlik muhabbeti vardır hani. Ne yaparsın? işte yarın gün çalışırsın, evine girsin. Çocuğun, çoluğun, ben deyin. Ondan sonra. Çok para kazanamayabiliyorsun ama zaten kocan sana bakar ma mahi <gülüyor> Tabii Ben böyle ama benim kocam olacak ki falan. <gülüyor> o zaman ben başka bir meslek aracı yapıyorum. <gülüyor> Bu öğretmenlik iyiydi ama ne yapsak falan moduna girdim yani. <gülüyor> Ay çok iyi. <gülüyor> çok iyi hakikaten. Resmen <gülüyor> öğretmenlikten savuttular yani. <gülüyor> Evet, gerçekten ben onu düşündüm. Gelirken buraya. Yani kendimi geçindirebilecek bir hı hı. özel hı hı. sektörde yer alabileceğim çünkü yani memuriyet falan düşünemedim. Kendi başıma ya. takılabileceğim bir şey olmalı. Yani. <gülüyor> bir de en düz halini düşününce dediğin gibi kendi başına yapabileceğin ve şey işte e, hani o eve iki maaş veya işte sana bakacak bir koca durumu olmadığı için ya bu arada parantez çok feminist yanlarım buna çok diyor zaten olmayacak diye de e, olmadığı için sen hep tek tabancasın yani. Hani hep yalnızsın ve işte bir sürü şeyle kendi başına baş etmek zorunda kalıyorsun falan. Yani bir de bunun trans tarafı var aslında çok değinmedik. Hmm, trans evet. bir partnerin varsa işsiz olma ihtimali yüksek ya da az kazanma ihtimali yüksek. Freelance çalışma ihtimali yüksek, parasını zamanında ihtimali yüksek. Senin daha çok çalışma ihtimali yüksek. <gülüyor> Bunların getirdiği baskılar da daha yüksek. Tabii. Yani. Evet, işin trans boyutu <gülüyor> biz konuşmadık. Hani çünkü biraz deneyim kendi deneyimlerimiz üzerinden elal edildiğiniz için hani... Tamamen bir biseksüel olduğunun üzerine şu dakikaya kadar konuştuk ama... Hakikaten işin trans olma boyutu daha da zor. Hani biz e, Açılıp açılmamak yani kendi aynen elinde. Aynen elimizde ve bizim tercihimiz hani biz e, saklıyorsak bir sorun yokmuş gibi devam ediliyor falan filan ama yani trans olduğunda ne bileyim dış görünüşün gayet işte toplumun değişiğiyle biyolojik erkek görünümde olup işte iş başvuru sırasında oraya yapan bir kimlik verdiğinde kalakalıyorlar hani ne oluyor falan diye. Zaten böyle bir şey varlığına dair bile bir fikirleri yokken siz onların önüne böyle bir done, veri sunuyorsunuz. E tam anlamıyla mavi ekran yani karşınızdaki. E... Ya da oraya gelemeyebilirsin de yani ben dinlediğim deneyimlerden yani direkt sizinle görüşemeyeceğiz. İşte ne kadar travmatik aslında. Yani. Evet gerçekten. iş ya iş herkes ihtiyaç duyduğu bir şey yani. Şey Hayatını bir, kazanmak e, için. <gülüyor> Gitgidiyor.com için gelen arkadaşlardan biri trans erkekti. Evet, evet. Ee, orada da şöyle bir durum var. Ee, yani onların zaten politikaları şu an şirket politikaları yerinde sanırım. <gülüyor> yet, hala yetmiyor. Yerinde gayet. Ee, arkadaşımız doğru kelimeleri seçemiyorsam affedin beni lütfen. Ee, geçiş, yani kimliğini almasına sanırım bir ya da iki hafta varmış. başvuru iş başvurusu yaptığı ve işe başlayacağı zaman daha doğrusu kabul edildikten sonra. Şimdi e, önlerinde şöyle bir handikap var. Yasal olarak bütün her şeyi e, eski kimliğe göre düzenlemeleri gerekiyor. Ama hmm. bu bir hafta sonra onlar için problem olacak ve şey yapmış ama şirket yani her şeyi yeni kimliğe göre düzenlemiş. Hmm. Hani böyle kolaylık sağlamışlar ve <gülüyor> hani hiç, hiçbir şeyle karşılaşmamış sanırım. Hatta hmm. ya, o çok böyle daha hani acaba ne olacak ne edecek diye düşünürken e, şirkettekilerin daha böyle yol yordam gösterdiği yani durumu absorbe ettiği hani e, görmediği şey demişti o gerek duradığı bir yerin ha. o hali çok yermiş. homofobik olduğunu düşündüm. ilk zamanlar çok hmm. homofobik olduğunu düşündüğüm bir insan şu an benim en yakınan <gülüyor> <gülüyor> ya böyle hepimiz <gülüyor> içe gitmişti yani böyle hikayeler duymak i̇şte istiyoruz. Be, e, e, benim homofobik olmayanım <gülüyor> <gülüyor> neler söylüyor. <gülüyor> Aslında öyle olmuyormuş meğersem falan. Şeyi bir de şunu da eklemek istedim. O bayrak olayında şey e, Burak anlatmıştı. Şey diye <gülüyor> işte gittim diyor eğitim sonrası yukarıdan bayrakları indiriyorum. Hani dağıtmak için. Bir yandan da düşünüyorum ya şimdi kimse almazsa bu bayraklar elimizde kalırsa <gülüyor> falan hani ya aslında hani o, ne olacak ne bitecek falan onlar da tabi kaygılılar. Çünkü eğitim sonrası insanların tepkilerini tahmin edemiyorlar. Ben diyor merdivenlerden daha inerken insanlar beni gördüler ve böyle bir anda elimde bayrak kalmadı. <gülüyor> çok pişmişler <işin gülüyor> bayrak. <gülüyor> yani aslında homofobi çok kolay yenilebilen, yıkılabilen bir şey. Bir adım atmak gerekiyor ya. Hı. Bir noktada. Evet birey, bireyler, bireyle, evet, Bireyler üzerinden. Bir, bir tık sadece bir tık o kapıyı açtıktan sonra kendiniz göreceksiniz neyin ne olduğunu da. Falan. Aynen. Bir şarkı girelim mi artık? Aynen, <gülüyor> konu biraz daha olunca biz biriktirmeden şarkı girmek gerek. Okay. Klison, Dağlar. İlk sevda ilk göz yolları hep gurbete bağlar ah o günü şarkılar. Buradayız. Ya yine böyle değişik mesajlarımızdan birini aldık. <gülüyor> Yakında <gülüyor> <evlat ediyoruz. gülüyor> ya tamam. şimdi Ben şimdi yükseliyorum da. şey yazmış. Ee, hatta bir süre geri dönmeyince lütfen diye yazmış. Şimdi nasıl şapsa. <gülüyor> ya e, bir arkadaşımız <gülüyor> Başka bir arkadaşımıza bir şiir e... ya bir, bir dinleyicimiz bir şiir paylaşmış bizimle şey e, benim için çok önemli biri evet, için evet. bu şiiri okur musunuz demiş Özlem Rıza Safdan bir şiir e, Evrandan bir mesaj adı altında Oku okuyalım o zaman görebiliyor musun pınarcı? tık görüyorum. <gülüyor> Şeyden ayrı reçim mi? Ayrı reçim mi? Görsenin çözünürlüğü. Yani. Yani. Her ikinizin de bizi dinliyor olması çok güzel ve aranızda böyle o işte kurduğunuz o bağın içinde böyle bir tık bir nokta olabilmek de çok güzel. <gülüyor> ben daha çok heyecanlandım. Ya yani şimdi evet. hikayelerini bilmiyoruz tabii ki ama umarım Güzel bir yere Mutluluk. dokunuyordur. Aynen. Peki. Ben, ben mi okuyacağım peki? Evet, çok <gülüyor> yükseltme göre istiyorsan oku. Yok mu gönülümüz başka? Oku. Okumak istemiyorsan oku. <gülüyor> bilemedim. Böyle, yani böyle şey. I -ı. Bilemedim ne, ne kadar dokunabilirim diye. O zaman tamam. Yani e, biz artık mazur görüyorsun. Tabii, ne? E, karşı tarafa söylüyorum. Ha, yani, hani, ha benim mi okumamı istemiş ki? Ha, hayır <gülüyor> benim ya, Sonuna bakarak konuşuyorum diye. <gülüyor> <Ha. gülüyor> okay, tamam okuyalım da e, ok. şeye, daha fazla bekletmeyelim. Evran'dan ee, bir mesaj ama kime gidiyor? Artık onu sadece galiba evren biliyor. Sana gitme demeyeceğim. orsan ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim incinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama de Megavinyan. Adını dizleyeceğim. Sen de bilme Megavinyan. Barın güzel bir yere dokunmuştur. Deniyormuş diğer tarafta çünkü. Merak ettik hikaye ama neyse. Biz devam edelim o zaman dünyaya da <gülüyor> geldim buradayım yükseldim <gülüyor> <gülüyor> yükseldim evet zaten radyoya gelirken <gülüyor> bu iş, iş yüzünden <gülüyor> o kadar düşmüştüm ki neyse gidince herhalde toparlarım kendimi hem bizimkileri görmek hem klitonda olmak iyi gelir diye düşünmüştüm iyi yaptım okay, e... yok bu da karşı taraf mı <gülüyor> evet harikasınız <gülüyor> şirda okuyoruz ne yapıyoruz bana uyar <gülüyor> ha, yok tamam yok bence ya. bu karşı taraf değil başka bir şey teşekkür ederim. ben de yok artık dedim diğer tarafta dünyaya mesaj mı evrenin şey mesajını olurdu. alan kimse keşke bize de yani yazarsa sene kadar mutlu oluruz değil mi bir <gülüyor> bir baktı, bu şiirin nereye gittiğinde bilmiş olacağım aman boşverin şey, iş bu, yaşamını bu, bu, falan başka, başka bir şeymiş Az önce bir şey sormuşlardı onu cevap lazım. Ah, okay, devam edelim zaten yavaşlandı, toparlayalım. Baya buçuk yapmışız saatte de. Ee, belki şeyden birazcık bahsedebiliriz. Yine atölyede konuştuğumuz için faydalı gibi geliyor. Ee, şey örnek olay üzerinden konuşmuştuk. Ee, diyelim ki bir şirkette bir arkadaşımız. Mobbing uğruyor. Yani kimliği yüzünden Mobbing uğruyor sürekli. Hı hı. Ee, ve orada şey var. Yani onun için ne yapabiliriz? Hani üzerinden konuşmuştuk. Şimdi iki türlü durum var. Bir, e, açık açık savaş vermek. iki bunu e, arkadaşımızın kimliğini işte e, deşifre etmeden yani açıklamadan yapabilmek. Çünkü e, hani kişiye kalıyor orada o ne kadar açık olabilir, e, ne yapabilir, yani çünkü açık olduğunda şöyle bir durum var. Zaten o mobbing belli, işte e, şahitler bulman gerekiyor vesaire, dava açabiliyorsun ve hani emin değilim ama herhalde kişi haklarına hakaretten veya neden olur başka. Yani bu şekilde dava açabiliyorsun. E, eğer ki kimliği açıksa kim vardı, bir hakem vardı, Trabzonlu bir hakem. Ee, sanırım şey gazeteciler e, kimliğiyle ilgili yani gay hakemliğe e, haber yapmışlardı. Ve daha sonra işte yüzünü saklayın diye yani kameralar geldiğinde yüzünü saklayın vesaire falan filan derken hakem de ismini maalesef şu an hatırlamıyorum. Ha, ha, evet, evet. Evet sanırım. Evet. Halil de hayır tabii ki saklamayacağım yüzümü. Ee, bu utanılacak bir şey değil. Asıl siz bunu yapamazsınız. Hani benim işimle kimliğimin bir alakası yok diye sanırım. Karşı çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam hikayeyi. Ve sonra <gülüyor> sonra dava açtı ve kazandı. Hatta hı hı. E, ki hani Trabzon gibi yani küçük bir yerde herkesin birbirini tanıdığı bir yerde herkesin yani oradaki bütün hakemleri tanıdığı bir yerde. Ve bu önemli bir şeydi. ya yani Bu bir durum. İkincisi de e, kimliğinizi gizlemek zorunda kaldığınız durumlar. Mesela işte ben açık değilim ve işimi bırakamıyorum. E, açık açık çıkıp homofobi ve mobbing var diyemiyorum. Bu durumda ne yaparız diye düşünmüştük. Sanırım şey e, dayanışma kolu birazcık yine aynı yere geliyor bu e, gitti gidiyor örneğindeki gibi. Şirketlere şeyin e, Baskı demeyeceğim ama baskı da güzel bir kelime tam burada. E, homofobik çalışanlara karşı o bilgilendirme şeyini dayatmakla, e, bunun baskısını yapmakla sanırım faydalı bir yol. Öyle işte. İşte keşke işverenler o kafada olsa. O ya bir noktada aslında o verdiğin örnekteki gibi bir şey olacak. E, öyle evrildi ki ve birçok sektörde en azından bu, yönetimdeki durumdan ötürü şey yani homofobimi daha neler canım hani orta sınıf beyaz yaka insanlar artık homofobik olam olamayacaklarını, olmamaları gerektiğini bir yerlere not ettiler. Çünkü şey negatif yani onun kariyerindeki o düzlemde negatif bir nokta yani hiçbir şey söylemeyip gizli gizli homofobisini devam ettirir ama homofobik bir şey söylemekten ikinci kez sakınır yani. Çünkü homofobik olmamam gerekiyor diye biliyor artık. Hani. asıl belki esas nokta burada bu, bu profilin dışında kalan e, sektörlerde hı hı. durum nedir? Yani orada nasıl ulaşmak gerekiyor? Mesela Derya'nınki. <gülüyor> ben umutsuz bakar canım. Ben bana bir şey yapılacağını düşünmüyorum ya, bu sektöre. Hakikaten yani ben hiç Hani şöyle olsa böyle olur beş yıl sonra on yıl hiç öyle bir şey. şey <gülüyor> projeksiyonu bile yok yani. Ya or, <gülüyor> ben orada mı? Mantam zaten... <gülüyor> yani şeyi sayfayı. Önce erillik zaten oradaki temel soru. Şey. Aynen öyle yani. Önce bir kadın olarak bile, orada var olman evet. Tabii aynen ya yani. bırak ben kimleyim e hani kadın Hı. olarak bile hani şey, yani lesbian bir seksüel olma halini. İşte kadın evet, olma aslında. halini kabul etmiyorlar ki yani daha yani kadın işe olmamak gibi de bir şey var hani. Ay Nilay. şeyde kariyerde falan iş başvurularında direkt şey böyle bay diye belirtiyorlar inşaat mühendisliğine. Ve ben bir gün, bir gün gerçekten <gülüyor> şey yapmadım yani hani üşanmayıp hepsinden ekran görüntüsü alıp dosyalayıp şey ifşa ama şart böyle falan oralara falan yolladım yani hani deli gibi firmaları ifşa. Böyle bir şey var mı ya? Yani ben o kadar okumuşum, dirsek çürütmüşüm bilmem ne yani. Neymiş? Erkekmiş. Ya er yerim onunla. <gülüyor> şimdi yani. ortam erkekse şey diye düşünüyor olabilir. Hani e, kadın bunu ciddiye almayacaklar gibi bir kafa orada çalışıyor. Olabilir. Ya orada bir sürü kafa çalışıyor Ondan zaten. Ondan sonra de işte, işte evlenecektir yani. bu. Şimdi çocuğu olacak, o olacak, bu hmm. olacak. Hmm. Hani bekarsan biraz daha hadi. Mesela, ya şey, şimdi bu sen daha kötü. <gülüyor> ya bu kafa, yani bu vasıttın kafa ne yazık ki? Her sektördeki kadınlar için Var. geçerli. Ama inşaat sektöründe böyle bir ekstra durum söz konusu yani hani şey cümlesini bile hep çok duydum ben yani. Ah neden inşaat mandisi okudun ki? Hani yani sana ne hani? Bu, <gülüyor> Yani ne bileyim öğretmene sen neden öğretmenlik okudun deniyor mu? Hani İyi öğretmenlik kadın mesleği? Hani neden inşaat maadisi, ne? hani Saçma. Ya ben saçma. anlamadım yani ben sırtımda şey taşımıyorum tuğla falan taşımıyorum yani. Hani bir ki çok yanlış olur. Evet. Sık sıkıntı değil ama hani kas gücü gerektiren hani ya sonuçta biyolojik olarak bir hani taşıma kapasitemiz vesaire hani ben sırtımda taş taşımıyorum yani ki. Hani saçma yani çok saçma çok bir şey. soru değil mi ya neden inşaat mühendisliğine okudun? Sana ne ya? Sen neden bu kadar boş konuşuyorsun falan? <gülüyor> yani. Ya bir işi bir kimliğe <gülüyor> hani işte e, herhangi bir cinsiyet kimliğine veya yönelime e, sığındırmak zaten işte yok öğretmen kadın mesleği yok şu erkek mesleği yok şu hiç kimseye mesleği değil. <gülüyor> hani, <gülüyor> ne demek yani? Bir hani şey öyle değil. bir şey yok. E, aslında bunu anlatabilmek lazım. Ama anlatamıyoruz tabii ki. Yani. Şu an en azından şu an kimse anlayamıyor. Kendi devrimlerimizi falan yapmak, ya yani mesela bir parça mesela hissediyorum ben ya iş hayatında bunu yaptığımı ve yapmaya da devam ettiğimi, edeceğimi. Ya çünkü mesela gerçekten hatırlıyorum ilk zamanlarımı falan. Mesela şantiye işim işte bir de yani hani okuldan yeni çıkmış halinde işte daha senin hiç caizse bir tane kadın yani hani önce ne olduğunu kim olduğunu anlamıyor falan oradaki işçiler işte. Sonra diyorlar işte mühendis. Aa işte ne mühendisi inşaat. Aa nasıl yani falan. Sonra sen bir şey diyorsun. Ha diyor. arkam dönüyorsun. Gidiyorsun. Yapmamış işi. Bir daha söylüyorsun. Ha diyor. Bir daha söylüyorsun. Falan böyle yapmıyor senin dediğini. Ve şey bu bu bilin hani saygı duymama, kabullenememe. Hı -hı. Ya çünkü görmemiş yani bir kadın ona nasıl bir şey yap der? Kadın Hani umutla bunu çok yeni yapardık. Yalnız o iş öyle olmaz. Mesela bir şey anlatıyorsun, yalnız o öyle olmaz hani Mesela demiri şöyle koy, bunu böyle dök, betonu böyle. Yalnız şefim o öyle. Hayır ya, bir gün artık gerçekten ki ben hani e, hiyerarşi yaratmadan e, iş ortamını var Hı -hı. etmeye çalışan biriyimdir gerçekten. E, ama bu erkek beni <gülüyor> yarattık beni artık bazen o kadar delirtiyor ki bir gün şantiyede artık patladım. Ben böyle aşağıdayım. Usta Kalfa ve muhatap oğlum Kalfa böyle birinci katta daha böyle kaba inşaat halindeydi falan. Ben aşağıdan bağırıyorum böyle gülür gülür o yukarıdan bağırıyor. Bütün böyle şantiyon ne oluyor falan diye döküldü. Çıldırdım ama ben orada. Ve adama şey dedim hani ya gerçekten böyle bir cümle normalde kesinlikle kurmam böyle bir yerde. Ama sırf o kişinin canını yakmak için yaptım bunu. Dedim bak ben senin burada bir hiyerarşi varsa ben senin burada üstünüm <gülüyor> Bu şey yanlış olsa bile sen bunu yapmak zorundasın. Senin beni sorgulama yetkin yok şu anda. Ha yanlış mı oldu, hatalı mı yaptı? Kim sana gelip bunu niye böyle yaptın derse de bana bunu Derya Hanım söyledi. Ve ben bunu böyle yaptım onun yüzünden diyeceksin. Hı. Ama bitti benim söylediğimi yapacaksın başka hiçbir şansın yok. Ya da gidip başka yerde kendine iş bulacaksın dedi. Sonra böyle benden aslında böyle sert bir çıkış beklemedi de bir de o zamanlar daha böyle şeysin hani böyle... Dünya daha böyle sevgi pıtırcı işte. Hayır adalet eşitlik hepimiz biliriz işte. <gülüyor> onun benden benim ondan bir farkı var. Hayır arkadaş böyle koşullar varsa benim önümde benim ondan bir farkım var. Benim dediğimi yapacak. Ee, ben kadınım diye bana bu şekilde davranmaya hakkı yok. Ben kadın değildi de bir erkek olsam e, işi bilmeyen halde hani e, aynen, tecrübesiz ailemle bile, bile bana saygı duyacaktı. Buradaki fark bu işte. Ben onu o gün fark ettikten sonra... E, tavır, davranış, her şeyim de, değişti yani bu insanları karşı. Ve bunlar gerçekten şey yani. Hani, e, o günden sonra başka türlü davranmaya başladılar. <gülüyor> ve, ve bu ya yani, demek ki bundan anlıyor bu insanlar. Ya, bu toplumsal roller deyip duruyoruz ya işte tam burada e, atanmış cinsiyeti kadın olan daha naif olduğu için zaten <gülüyor> hani, hem zaten o toplumsal olarak şey var Nereden bilecek? Ya kadın işte elinin hamuru değil zaten falan filan. Hani harcı değil onun bu işler. Aa. Hadi neyse yine de bir şekilde buralara gelmiş okul mokul diye hani böyle şeyler çıktı. Artık bunlar da bir oluyor yani. Lafta mühendis olmuş, inşaat mühendisi buraya gelmiş. Hadi ona da okey. Hadi bir noktada başımızda durmasına da neyse falan. Ama işte zaten o nereden bilecek? Ay zaten onun dediğini mi yapacağım falan diye. Çünkü kadın naif, bilmez, beceremez. akşam eve gidiyor. Mesela o evin hükümdarı o yani. Karısını, çocuğunu kim bilir dövüyor mu, ne yapıyor. işte bütün söz onun ağzından çıkıyor. işte para onun cebinden. Onun hükümdarlığı varken işte bundan 3 saat önce iş yerinde bir kadından emir almak ona ağır geliyor. Hı hı. Kabul edemiyor. Ama işte bir şekilde e, ne bileyim bu insanları da böyle... Yani bazen sert, bazen yumuşak dille anlatılması gerekiyor. Mesela o olayda şöyle ben çekmiştim mesela. ve Ama o olayda mesela patronum da beni destekleyen bir yerdeydi. Şey yaptı mesela işte dedim yani bu şartlarda ben bu adamla çalışmam deyince şey yaptı. Tam olayı da hatırlamıyorum. Hak mi kesmişti? Öyle bir şey oldu. Sonra bunun üzerine ben üzüldüm zaten. Hak ediş de şey alacağı para bu <gülüyor> yaptığı iş karşılığında <gülüyor> aldığı paradı. edişinin zaten sözleşmesinde öyle maddeler var aslında hani böyle iş yani verilen işe uygunluğunu itadinde ölü maddeler var yani çalışan taşeronların şeyleri sözleşmelerinde. E, parasını kesmişti adamı. Sonra alıp karşımıştı işte daha böyle sakin bir yerden adamı anlatmıştım mesela. Bak işte benim seninle problemim yok. Ee, sadece burada böyle bir güzel işleyiş var. Ben senin bilgini de ezip, ezip geçmiyorum. Gel sen bana bir şey öğret. Ben asla bunun kalalığını yapmam. Seni dinlerim tarzında bir yerden anlatınca şaşırmıştım mesela. Öyle bir davranışta beklemiyordum. Sonra tatlıya bağlı. Sonra çay çayı. çayı. <gülüyor> Bunlar çay demledikçe beni çağırıyordu. O kadar kanka olmuş. Şefim çay yaptık. Gelsene falan diye. Böyle. <gülüyor> Aslında seviyorum şantiyeleri. Mesela işçilerle takılma seviyorum yani. Hani böyle bu iletişimi kurduktan sonra bayağı ben onlarla takılıyorum. Ama yani onlara bu işin cinsiyetinin olmadığını anlatmak için böyle hani var. Tabi tabi yani o o gerilimi yaşamasaydık sonra bu kadar bir iletişim iyi bir iletişim kurmayacaktık. Bunu da biliyorum. Yani hakikaten ben mesela çayı çok severim. Gün içerisinde işte de çok çay içerim. Bunlar da biliyordu çay işte mi? Şey yapıyorlardı. Sema verdi böyle odun ateşinde çay yapıyorlardı. Koçukça yerine <gülüyor> şefim çay yaptık gelsene falan diyor. Tamam geliyorum falan deyip böyle çok komik ya böyle konuşmaları falan böyle biz ağzından bir şey mi kaçırıyorlar Oğlum ulun ulun falan diyorlar ne çok koşuyorsun abla öyle payanıyorlar şu koşuyorsun çok komik ya şantyaller aslında da küfür biraz kötü ya İş yerinde beni rahatsız ediyor aslında yani cinsiyetçi küfür yani ha. tabii ki de i̇şte, sıkıntı ben o konuda mutluyum. <gülüyor> Çünkü kendi alanımı en azından şey yaptım. Ne diyeyim? Temizledim, sildim, süpürdüm. Çünkü şöyle bir durum var. Çalışırken mesela ben, yani ben yokmuşum gibi zannettiler bir gün. Yani bir birisi küfür etti. Ve işte gayet cinsiyetçi bir küfür. Artık hepsi biliyor. <gülüyor> Ve diğerleri böyle ne? Yoksa Pınar mı yok? Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> Bunun cinsiyetçi olduğunu biliyorsun değil mi? Bak duyarsa falan diye. Ya da böyle bazen biri konuşmaya başlayınca diğerleri şey yapıyor. Bak şimdi konuşmaya başlayacak yine. <gülüyor> Daha öğrenemedin mi anlamadın mı? Böyle konuşmak yok bunlar kötü işte cinsiyetçi türcü bilmem ne. Böyle şey yarım yamalak da olsa en azından küfür etmemeleri gerektiğini biliyorlar ve etmiyorlar. Ara ara gelip bu cinsiyetçi mi işte bu homofobik mi falan diye soruyorlar. O da böyle eğlenceli. Evet. <gülüyor> i̇şte Benim ben korktum şey o yani. Var ya. Bilir kişi olmak sonra gelecekler heyeceği sana. Aa bu böyle mi? Bunu böyle yaptık. Şöyle mi falan. Ya olsun <gülüyor> ya gelip sorsunlar yeter ki. Bu onların o zaman bir adım attığını gösteriyor Tabii, yani. Tabii sorguluyor <gülüyor> kendimi. <gülüyor> Ve hani ben de en şey oluyor bak kısadan. Bak eğer içinde bir parça bile bu homofobik mi diye düşünüyorsan homofobiktir. <gülüyor> Hiç boşuna onu kullanmayı Kesinlikle düşünme. Yani. Boşver ver. Es geçelim. Onu söylemeyelim o kelimeyi. Bırak. <gülüyor> Sal gitsin hani bırak gitsin başka bir yere gitsin diye. Ama en azından kullanmıyorlar yani çok zorlanıyorlar. Mesela bir tanesi şey diye açılmıştı. Yani ne yapayım diyor yani ben böyle küfret yani böyle ifade etmeyi öğrendim kendime. Yani, İbne demezsem mutlu olmuyorum diyor. Şimdi burada oturup bir düşün yani, yani sonra kendi sistemi eleştirmeye başladı. hani Bize de böyle öğretmişler de falan da falan diye bir kızdı yani. Öyle şeyler de oluyor. Değişmez bir şey yok. Banalır olmasın da yeter ki o değişim açık olsunlar. Evet, Şimdi evet. yani küfür e, ya hepimiz o kadar küfürle büyüdük ki yani kadın erkek gerçekten Öyle fark mi? etmiyor yani çünkü sokakta küfür var e, ailen içinde televizyonlarda yani her yerde çok fazla küfür var. Hani bu ister istemez hepimizi işliyor. Yani biz bile bunlardan azade değiliz yani çok net söylüyorum. Hepimizin evet, evet. ağzından böyle şeyler zaman zaman kaçıyor. Ama en azından şey, yaptığımız şey yanlış olduğunu ve bunun yanlışlıkla yapıldığını biliyoruz. Ee, neden yaptığımızı da biliyoruz işte bu toplumun bize yerleştirdiği, bunlar da yerleştirdiği. Çünkü yani doğarken hiçbirimiz e, müftek şeyler <gülüyor> akademisyonu yaparak doğmadık şimdi yani. Yavaş yavaş o demir gömleği sırtımızdan çıkardık. Çıkardık da damlaz yani. yani çık hala çıkarıyoruz. Harlanıyoruz. Aynen bu yolda işte yavaş yavaş dönüşüyoruz. Değişiyoruz. Sadece buna açığız yani. hani Yaptığımız hataları insanlar bize anlatsın. Biz de ha evet doğru falan diyelim. Yani. Yavaş yavaş toparlayalım. Yorulduk da zaten. İşten güçten geldik hepimiz. <gülüyor> Maalesef. Maalesef ki. Mesai bize. saatleri bizi bekler. Ay. Bak şimdi bunu da paylaşmadan denemeyeceğim. Geliyor işte. <gülüyor> şimdi ben çalışmaya başlayalı 3 yıl oldu. Ee, i̇şte mezun oldum. 6-7 ay sonra işe başladım. Ondan önce okurken de çalışıyordum ama ilk böyle tam zamanlı ve bir ofiste işte mesaili falan çalışacağım. 3 gün geçti. 5 gün geçti. Artık böyle bir hafta sonra şey diye düşünmüştüm ve Facebook'tan da paylaşımım var böyle. İşte tarihte bir bugün yüzünden hatırlıyorum zaten. Şey yazmışım. Kapitalizm insan seks hayatını öldürüyor. <gülüyor> bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ne demek ya ben uyumak istiyorum ya gidip yani Ne seksi, ne romantizm, ne, ne sevgilisi, ne kolis yani. yani. <gülüyor> Ki aktivizmde çok zor <gülüyor> o yüzden o dönemler mutsuzluk mutsuzluk. Tabi canım yorgunluktan ölüyoruz. Ne demek ben. sevişememek? O <gülüyor> e, değil de hani bazen haberler çıkar ya işte erkekler bilmem kaç saniyede bir işte seks düşünüp kadınlar bilmem kaç dakikada bir seks falan. ben kendi kendime düşünüp durdum Allah çalışmaktan ben hiçbir şey düşünemiyorum <gülüyor> <de insanın> beraber... <gülüyor> galiba çok yoğun o gün anladım çok yoğun çalıştım seksi düşünmüyorum <gülüyor> Vallahi öyle ya iş hayatı. Ben yani o istifa etmediğim o çalıştığım dönemleri düşünüyorum da yani o seks falan hak getire yani. Gidip eve sadece tek isteğim uyumak yani. Sadece uyuyayım. Kimse beni öpmesin bile hani böyle öperek uyandırmasın diye o derece. <gülüyor> Çünkü uyandıracak. Çünkü uyandıracak aynen. Kimse uyandırmasın diye. O zamanlar tabii şeydi yani bir ilişki yürütmek bile benim için zor. Neyse ya. benimki bir hafta sürdü. Ona sen düşün. O kısmı yoksa. Yok, şu aynı şey yerde çalışıyorum şey. da. <gülüyor> Yok yani hani anladım durumu ama işte yorgunuz. Başı başı. Neyse. Sevindik geçici oldu. Aa <gülüyor> <gülüyor> o zaman var mı son sözler alalım ve e, bitirelim derim çünkü, çünkü uykum geldi yani uyuma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şıpanın da ne sevişmesi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neyse yapacaklarımızı söylemeyelim ben gidip çocuk besleyeceğim sonra uyuyacağım <gülüyor> Çok netim yani. Mama almayı da unutmam lazım. Siz de paso mama almayı unutuyorsunuz ya. Aa unutmuyoruz. Geçen 3 paket aldık. <gülüyor> Kedi bizim Nasıl aç, mi? o kadar aç ki yani? Çünkü yerlerinde <gülüyor> durmuyor Allah. Ay nedir benim sizin kedilerden çektiğim. Bir bana böyle şey davranıyorlar zaten. Böyle bacağımı falan sıçramamak. <gülüyor> Yaramaz çocuklarınız. Çok çok. Bir şey yapamadınız onu seçimler. Okey, çalışmak zor. <gülüyor> çalışmak <gülüyor> güç. <gülüyor> böyle saklanarak gizli çalışmak daha da güç. Açık olup mobin uğramak daha da güç. Evet. Trans olup iş bulmaya çalışmak çok çok daha güç. Alan biraz bu böyle Aslında bugün şöyle bir şey var. Bir trans konuğumuz olacaktı. Ee, Hı -hı. Üzümü çağıracaktık ama üzüm en üst... E, sağlık şey, problemleri devam ediyor. Iyi hissetmediği için kendisini gelemedi. Asa gelse çok güzel olacaktı bir trans deneyimini birebir ağızdan dinlemek. Bizim için de keyifli olacaktı. Dinleyenler için de öyle olacaktı ama yani üzüm olacağız zaten bir programı evet, da daha, sonra. daha sonraki hani başka programlarımıza gelecek. Bugün biz de idare ettiniz. <gülüyor> Dinlediğiniz için teşekkür e, artık, ediyoruz. Artık. Artık olduğu teşekkür. kadar. <gülüyor> var mı son sözler kapıyorum yani yine bizi yalnız bırakmadıkları için hepsini evet, çok yapıyoruz evet. yazan gerçekten herkese de teşekkür ediyoruz şey keyifliydi bizim için siz bizi dinleyebiliyorsunuz biz sizi hayal ediyoruz sadece <gülüyor> <gülüyor> daha şanslısınız <gülüyor> o yüzden daha çok yazın her zaman yazın mutlu oluyoruz okudukça gördükçe evet, teşekkürlerimizi iletiyoruz Haftaya görüşmek üzere diyoruz o zaman. O zaman hoşçakalın. Bizi takipte kalın. yapmayı unutmayalım ama. <gülüyor> Neydi? Tamam yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ama hep de bu yorum geliyor. <gülüyor> ne, yap ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <gülüyor> yakıyoruz öyle çıkıyor. <gülüyor> Böyle yıkar geçeriz yani. Hadi o zaman harcım. hadi kliton gezegen olan. Aynen. Kleton. Gezegen, gezegen olan. Bu total. Sanki yıllar öncesinde kalan aşkımız bir masalmış bir tane dış yerine gerçekmiş yaşanan. Sevmek eskidenmiş güzelim, sanki yıllar öncesinde kalan aşkımız. Ya sen yol yolu yok artık, Yok artık bir daha söylemek Hani giderken bana demiştin ya sen yolcu yolunda gerek. Yol Sevinçle kucaklaşıp başlarız kaldığımız yerden. İçin denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden. Belki de sevinçle kucaklaşıp başlarız kaldığımız yerden. Yarınlar bizim için geç aradık. Demiştin ya sen yolcu yolunda gerek Yolcu yolunda gerek Sevgi bizim için yok artık Yok artık bir daha sevmek Hadi giderken bana demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek Demiştim ya sen yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek.